Kadın, kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi? Hacca gitmek bir defa özellikle. Gitmek tabi herkese farz olması hasebiyle bir farz-ı ayn ibadeti yapmada kimseden izin almaya gerek yok. Bu itibarla bir e, hanımefendi bir sefer farz olan hacci yapmak üzere gitmek istiyorsa, tabi şartları dahilinde, şartlar yerine gelmek şartıyla gitmek istiyorsa izin almasına gerek yok. Bu tabi hanefi görüşüdür. Şafii mezhebine mensup kardeşlerimizde durum farklıdır. Şafii iştiyadına göre farz dahi olsa bir e, hanfendinin eşinden izin alması gerekiyor. Tabi arz ettiğim gibi farz hac olacak. ikinci üçüncü hac olduğu takdirde ...nafile haç olmuş olur... ...farz olmaktan çıkar... ...veya... ...umreye gitmek isteyen bir hanımefendi... ...bu durumda... ...hanefi'ye göre de... ...eşinden izin alması gerekiyor... ...izinsiz olarak... ...gitmemelidir... ...bu takdirde zaten... ...bir nafile için... ...hiçbir kimse... Aile yuvasının huzurunu bozmamalı. Buna müştehid-i bulama bu şekilde karar vermişlerdir. Hanefi mezhebi bu şekildedir. Yani gitmemesi gerek.